Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde bidat meselesini anlattık. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bidate bakış açısına baktık. Kur'an-ı Kerim'deki vahyin dışında kalan, sünnetin dışında kalan olaylara Allah Subhanahu ve Teala'nın ...nasıl yaklaştığını, nasıl bahsettiğine baktık ayet-i kerimelerde. Ve sahabenin bidate olan, bidate karşı olan tutumu ve bidat anlaşına baktık. Bu şekilde neyi anlamış olduk? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün bidatler dalalettir, sapıklıktır diyişinde... ...acaba gerçekten bugün bazılarının dediği gibi... ...bidat iki kısmı ayrılır, hasenesi vardır ve seyyyesi vardır, güzel bidat ve kötü bidat vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kastettiği kötü bidattır... Sözünün ne kadar doğru olduğuna baktık ve özellikle sahabenin ve onlardan sonra gelen imamlardan birkaç örnek vererek hiç de böyle anlamadıklarını bir akit bütün bidatlere aynı göze baktıklarına ne yaptık arkadaşlar aynı göze baktıklarına dikkat ettik yani bütün bidatler onların yanında sapıklıktır hatta bu konuda en önemli olan Süneni darimi'deki İbni Mesud kutsasını anlattık adamlar zikir yapmalarına rağmen zikrin şekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şekil olması hatibiyle İbn Mesud onlara çok şiddetli bir dille, onları çok şiddetli bir dille inkar ediyordu. Şimdi bugünkü dersimizde inşallah arkadaşlar bidatın bazı tehlikelerinden bahsedeceğiz. Yani bidat sahibi olan bir insanın bazı tehlikelerinden ne yapacağız? Bazı tehlikelerinden bahsedeceğiz. Ta ki niye bunu yaptık? Biz normalde dersin içinde anlattığımız kadarıyla bidat sahibine bidatın ne kadar tehlikeli olduğu anlaşıldı. Ekstra bazı maddeler daha zikredeceğiz ve amacımız şu. Bugün insanlara bizat iki kısma ayrılır. İyiisi vardır, kötüsü vardır. Peygamberin kastettiği kötü bir diyen insanların nasıl bir sorumluluk altına girdiğini, neyi omuzladıklarını görsünler. Velev biz kesin bir şekilde anlattıklarımızla eminiz. Bizatın iyisi ve kötüsü yoktur. Peygamber çok açık ve net söylemiş. Sahabe bunu çok açık pratiğe dökmüşlerdir. Biratın her türlüsü kötüdür ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın din alanında yapmamış olduğu bir şeyi yapan her insan kötü bir amel yapmıştır ve ameli ateştedir. Fakat bizim burada hatırlatmak istediğimiz şey şudur. Velev diyelim onların dediğine onlar inanıyorlar Biddat iki kısma ayrılır diye. Bizim dediğimiz gibiyse eğer ki tekrar söylüyorum biz bundan eminiz. Fakat ihtimal onların diliyle konuşuyoruz. Nasıl bir, altına girdiğini, ...nasıl bir sorumluluk altına girdiklerini fark etsinler. Birinci nokta olarak arkadaşlar, ilk derslerde anlattığımız şeyleri bir özetleyelim. Böyle madde madde çok kısa bir şekilde. İlk başta sünnet dersinde anlattığımız gibi, Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olmak insan Allah'a olan sevgisinin ispatıdır. Doğal olarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın yapmamış olduğu bir şeyi din alanında yapan bir insan... Kendi, yalanında, kendi sevgisinde yalancıdır. Bu sevgisini ispat edememiştir. Nereden bunu anlıyoruz biz? Çünkü kendi yapmış olduğu amelin yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu amel vardır. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu amele tabi olmuyor. Kendisi bir bizzat kafasından ne çıkarıyor arkadaşlar? Kendisi bizzat kafasından din alanında bir amel çıkarıyor. Ve aynı şekilde bu yine ilk dersimizde anlattığımız gibi... Kişinin peygambere olan imanında eksilmedir. Kişinin peygamberde olan imanındaki eksikliğe ileridir. Çünkü eğer gerçekten peygambere iman etmiş olsa peygamberin şu sözünü doğrulardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordur? Ben sizi cennete yaklaştıracak hiçbir amel yok ki mutlaka size ondan bahsettim. Ve sizi cehennemden uzaklaştıracak hiçbir amel yok ki mutlaka onu size emrettim. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki ben Allah'ın emrettiği taatların hepsini size emrettim ve nehyettiklerinden sizi nehyettim. Peygambere Muhammedun Resulullah'a imanın gereği demiştik. Akbar. Onun haber verdiği şeylerde onu doğrulamaktı. Bu kişi gerçek manada Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı doğrulamış olsaydı eğer arkadaşlar... Peygamberin bize gerçekten din alanında bütün taatleri gösterdiğini ve bütün haramlardan bizi nehyettiğine inanacak ve kendi kafasından yeni ibadetler ne yapmayacaktı türetmeyecekti. Bundan dolayı bu insanın imanında ne vardır arkadaşlar? Peygamberi e olan imanını, imanı kemal derecesine, olgunluk derecesine ermemiştir. Aynı şekilde katıyorsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın kurtuluş olduğundan bahsetmiştik. Ve bunu yapan insan bu kurtuluştan tam payını ne yapamamıştır? Alamamıştır. Yine burada arkadaşlar geçen dersimizde anlattıklarımızdan madde madde. Yani bidatın sahibine olan tehlikelerinden bahsedelim. Ameli ne kadar büyürse büyüsün. Ameli ne kadar çok olursa olsun. Ne kadar yorulursa yorulsun. Ameli Allah katında geri çevrilmiştir. Bu amel makbul değildir. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari ve Müslim'deki hadisine dayanarak söylüyorduk. Öyle değil mi? ''Men ahdese fî emrina hâve mâ leyse minhû fe Kim bu dinde bizim yapmadığımız bir şeyi çıkarırsa onun o ameli Allah katında nedir? Allah katında reddedilir. Ne kadar amel yücelirse yücelsin bu amel Allah katında nedir arkadaşlar? Boştur, geri çevirilir. Ve bunun en güzel örneğini i̇bn Mes'ud'un pratikteki uygulamasında görmüştük. Zikri sesli bir şekilde... Birini başa oturtaraktan 100 defa subhanallah elhamdülillah din diyen insanlara Önceki derste anlattığımız gibi Mesut'u çok şiddetli bir şekilde inkar ediyor Ve onlara diyor ya siz peygamberden daha e, hidayetli bir yol üzerinesiniz Veya siz sapıklık kapılarını açanlarsınız e, Kimse dediğimiz gibi peygamberden daha hidayetli bir yol üzerine olduğunu iddia etmez O zaman ne kalıyor? Siz sapıklık kapılarını açanlarsınız Ve aynı şekilde arkadaşlar ne demiştik? Allah Subhanahu ve teala bir amelin kabul olabilmesi için ihlas şartını ve sünnete uygun olması şartını getiriyordu. Ve sünnete uygun olmayan her şeyi veya vahye uygun olmayan her şeyi Allah Subhanahu ve teala heva ve hevese tabi olmak diye isimlendiriyordu. Ayetleri tekrardan uzun uzun zikretmeyeceğiz çünkü önceki dersimizde anlatmıştık zaten. Neyi anlıyoruz buradan? Bidatın sahibinin ameli ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar yorulmuş olursa olsun ve niyeti ne kadar güzel olursa olsun, öyle değil mi arkadaşlar? Bir, bu adam bu bidatı ne diye isimlendirirse isimlendirsin, Allah'ın yanında bu heva ve heveset tabi olmadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında da bu amel ne değildir? Bu amel Allah katında kabul olmayacak olan bir ameldir. Yine arkadaşlar ikinci zararını anlatacak olursak maddeler halinde, bidat ehlinin tövbesi yoktur. İyazübillah. Bidat ehlinin tövbesi yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam sayh bir hadiste diyor ki İnnallâhe hacbe tevbete en sahibi kulli bid'a. Allah subhanehu ve teala bidat sahibiyle tövbe arasını terdelemiştir. Allah onların tövbesini kabul etmez manasında Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. böyle ki bu nas dahi olsa arkadaşlar insanın ne yapması lazım? İnsanın bidatten uzak durması lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar başka bir tehlikesi Bidat sahibi olan bir insan, havuzun başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya gelemeyecek ve şefaatinden mahrum olacaktır. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam havuzun başındaki halini bize vasfederken, havuzun başında otururken bir takım insanlar peygambere doğru geleceklerdir. Ama bir anda başka tarafa çekilecektir bu insanlar. Peygamber diyor ki ben diyeceğim ki ashabi, ashabi yani bunlar benim ashabım, bunlar benim ashabım diyeceğim, benim ümmetim veya da diyeceğim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Oradan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a denilecektir ki inne ke tedri ma sen bunların senden sonra ne yenilikler çıkardığını bilmiyorsun. Sen bunların senden sonra ne yenilikler çıkardığını bilmiyorsun denilecek ve bu şekilde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'la havuzun başında buluşma şerefine nail olamayacaklardır. Peki peygamber ne diyor bu durumda Aleyhissalatu Vesselam? Diyor ben de diyeceğim ki suhkan suhkan limen Yazıklar olsun, yazıklar olsun, veil olsun, veil olsun benden sonra değiştiren insanlara. Benim bıraktığım yolu alıp da değiştiren insanlara ne olsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam burada beddua edecektir. Yine aynı şekilde arkadaşlar en kötü olanlardan biri Peygamber aleyhissalatü vesselam bidat sahibini ve bidatını sapıklık diye isimlendirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bidat sahibini ve bidatını sapıklık diye isimlendirmiştir. İnne ve Bütün bid'atlar sapıklıktır ve bütün sapıklıklar da ateşte demiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kişinin yapmış olduğu amel sapıklıksa bu demektir ki kişide nedir arkadaşlar? Kişi de kendisi sapıktır demektir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bidat ehlini isimlendirmesidir. Aynı şekilde İbn Mesud onlara ne demişti? Tekrarlıyoruz. Yasis peygamberden daha hayırlı bir yol üzerinesiniz. Veya siz sapıklık kapılarını açanlarsınız demiş ve Peygamber'in hariciler hakkında söylemiş olduğu hadisi bu insanlara ne yapmıştır arkadaşlar bu insanlara okumuştur. Aynı şekilde arkadaşlar bidat sahibinin bir tehlikesi o çıkarmış olduğu bidatten dolayı kıyamete kadar o sapıklığa tabi olan insanların o sapıklığa olan insanların yükünü yüklenecektir. Yani adam bir bidat çıkarıyor dinde bir kandil gibi veya zikri halkalar halinde eder ermişçesine yapmak gibi veya başka ibadet alanında çıkarmış olduğu bir bidat kendisinden sonra gelen insanlar buna uydukları zaman ne vardır arkadaşlar o da bunun günahını alacaktır ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Men sen nefil islam sünneten seyyi'atan kana alayhi kim dinde kötü bir yol çıkarırsa ki en kötü yol Peygamber Aleyhissalatu vesselam bidat sapıklık diyor. Kim kötü bir yol çıkarırsa, onun günahı onun üzerinedir. وَوِذْرُوا men عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُوْقَسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْعًا Ve aynı şekilde onunla amel eden insanın da günahı yine bu adamın üzerinedir. Ve ikisinin günahından hiçbir şey ne yapmaz eksilmez. Yani adam hem çıkarmış olduğu kötü yolun, sapıklığın, bidatın günahını yüklenecektir. Hem de aynı zamanda bu bidate tabi olan insanın günahını yüklenecektir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bidat ehline en büyük tehlike Peygamber onlara Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ın lanetiyle lanet etmiştir. Geçen dersimizde bahsetmiş olduğumuz hadiste من احزت فيها او آوى مخدسا lanetullahi لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Kim bidat çıkarırsa diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam onun üzerine Allah'ın laneti meleklerin laneti ve bütün insanların laneti olsun diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyordu. Yine çok büyük bir tehlike arkadaşlar, bidat ehli olan bir insan dini töhmet altında bırakır. Bidat ehli olan bir insan kitabı töhmet altında bırakır. Bidat ehli olan bir insan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz sünnetini töhmet altında bırakır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala, El ''Elyawme ekmeltu lekum Kum diyor. Ben bugün size dininizi tamamladım diyor Allah subhanahu ve Teala. Ta tamamlanmış olan bir şey Allah tarafından tamamlanmış bir de dikkat edin. Ne arttırılabilir ne de hiçbir şekilde ondan bir şey çıkarılabilir. Öyle değil mi? Ama bidar ehli olan bir adam sanki lisan-ı içinde bulunmuş olduğu amel itibariyle bu dini föhmet altında bırakıyor. Yani sanki diyor ki hayır bu din tamamlanmamıştır. ...daha eksik olan ibadetler vardır... ...işte orada ben çıkarıyorum... ...der mişkesine. ne yapıyor arkadaşlar? Amel yapıyor. billah bu da görüldüğü gibi çok tehlikeli bir durumdur. Aynı zamanda konunun başında zikretmiş olduğumuz... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bidat ehline karşı... E, ...veyahut da ümmete karşı... ...tüm amelleri göstermiş olduğunu... ...Allah'ın indirdiği bütün vahiy ulaştırmış olmasını... ...töhmet altında bırakmıştır. Çünkü böyle yapan bir insan... Sanki lisan Harile Peygamber Aleyhisselatu Vesselama diyor ki, sanki lisan Harile Peygamber Aleyhisselatu Vesselama hayır. Sen bize bize Allah'a yaklaştıracak her şeyi göstermedin. Sen bize bize Allah'a yaklaştıracak her şeyi göstermedin. Biz yeni şeyler bulduk ve biz onları yapıyoruz diyor sanki lisan Harile. Aynı şekilde arkadaşlar, çok önemli bir nokta, önceki konularda hiç zikretmediğimiz, bidat ehlinin ...yapmış oldukları amel sadece zararı onlara değildir. Aynı zamanda zararı bütün ümmetedir arkadaşlar. Aynı zamanda zararı bütün ümmetedir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Allah Subhanahu ve teala... ...Kur'an-ı Kerim'de bu ümmete yardım edeceğini söz verirken... ...yardım edeceğine dair söz verirken... ...kuru kuruya bir söz vermemiştir. Bazı şartlara binaen ümmete yardım edeceğini söylemiştir. Demiştir ki Allah Subhanahu ve teala... Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum al-ladr taba lahum wa min bi Allah arkadaşlar ümmete diyor ki Allah size söz vermiştir. Allah sizden iman edip Salih amel işleyen insanları yeryüzünde halife kılacağına, razı olduğu dinde onlara kuvvet ve temkin vereceğine ve onların korkularını emniyete çevireceğine dair söz vermiştir. Kime bu sözü vermiştir? İman edip salih amel işleyenlere ve sadece Allah'a ibadet edip şirk koşmayan insanlara. Demek ki Allah'ın bize vermiş olduğu bu söz, yardım sözü kuru bir söz değildir. Bilakis bazı şartlara bağlı olan bir sözdür. Allah subhanahu Wa ve iman etmemizi istiyor, salih amel istiyor bizden, ona ibadet etmemizi istiyor ve şirk koşmamızı istiyor. O zaman arkadaşlar, salih amelden biz bahsederken ne demiştik? Alimler salih ameli tefsir ederken e, kim Rabbi ile karşılayacağı günü, cevabı umuyorsa salih amel işlesin ve şirk koşmasın ayetini alimler açıklarken... ...salih amelden kastım sünnete muvafık olan, sünnete uyulan ameldir demişlerdi. O zaman bidat ehlinin ameli sünnete uymadığı gibi bir lakit ve bir lakit Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhaliftir. Bu da ne olacaksa? Allah'ın dört tane şartından birinin gitmesine sebep olacaktır. O da neydi arkadaşlar? Salih amel. Ve onun başında bahsetmiş olduğumuz bu adamın Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve dini föhmet altında bırakması... Tam manada Peygamber e, ve Aleyhisselatü Vesselam'a uymamasından dolayı iman şartında da problem olacaktır. Yani iman gidecektir demiyoruz, imandan çıkacaktır demiyoruz. Fakat Peygamber'e imanı eksik olacaktır. Bu da ümmete yardımın gelmesine engel olacaktır arkadaşlar. İşte gördüğümüz gibi bidat öyle tehlikeli bir kurumdur, öyle tehlikeli bir müessesedir ki sadece zararı sahibinde kalmıyor arkadaşlar. Sadece zararı rahibinde kalmıyor. Bilakis birazın zararı bütün ümmete sirayet ediyor. Allah'ın yardımının ümmete gelmesine ne yapıyor? Sirayet ediyor. E şimdi ümmetin haline bakarsanız eğer işte Afganistan'da, Irak'ta, Çeşenistan'da Çeçenistan'da, Filistin'de ve dünyanın tüm ülkelerinde kafirlerin Müslümanların başına musallak olması ondan sonra kafirlerin imma bizzat silahla Müslümanları perişan etmesi veyahut da kafir yöneticilerin Müslümanların başına gelerekten küfür ve şirk kanunlarıyla Müslümanlara zulmetmesine bakarsanız eğer göreceksiniz ki Allah'ın sözünde bir sorun yoktur. Ümmette sorun vardır. Ne sorun vardır? Allah'ın şart koşmuş olduğu şartları yerine getirmemişlerdir. Yani ben size yardım edeceğim fakat bu yardımımın karşılığında siz de iman edeceksiniz, salih amel işleyeceksiniz. Yani iman edeceksiniz, salih amel işleyeceksiniz, ibadet edeceksiniz ve şirk koşmayacaksınız. Maalesef ümmet bu dört noktada problem yaşadığından dolayı Allah'ın koşmuş olduğu şartları yerine getirmediklerinden dolayı Allah Subhanahu ve teala da yardımı gecikmiştir. Allah Subhanahu ve teala'nın yardımı da gecikmiştir. Arkadaşlar yine bidatın en büyük zararlarından biri alimler bidatı büyük günahtan daha kötü saymışlardır. Alimler bidatı büyük günahtan daha kötü saymışlardır ve İbn Kāim el sözüne baktığımız zaman, onlar şeytanın insanı nasıl kandırdığını anlatır. Şeytan insanı ilk olarak derler, şeytan insanı ilk olarak şirke düşürmeye çalışır. Şirket düşüremezse eğer şakı bidat işlemeye çağırır, bidat işlemeye çağırır. Bunu da değelenese büyük günahlara çağırır diyorlar. Eğer adam bidat da işlemese büyük günah çağırır. Peki neden? Neden büyük günahlar hakkında? Allah'ın bu kadar korkutucu ayetleri ve peygamberin hadislerinin olmasına rağmen neden şeytan ilk başta insanı büyük günaha değil de ilk başta bidrata çağırıyor? Çünkü arkadaşlar büyük günah sahibi olan insan herhangi bir zaman tövbe edebilir. Büyük günah sahibi olan bir insan tövbe edebilir. Neden? Çünkü bütün ümmet bilir ki küçükten büyüye herkes bilir ki büyük günahlar diye isimlendirdiğimiz günahların Allah katında haramdır. Ve Müslümanın bunlardan tövbe etmesi lazımdır. Ve bu düşüncede olan bir insan okuduğu bir kitap, dinlediği bir kaset, işitmiş olduğu bir alemin nasihatı kendisini ne yapabilir arkadaşlar? O içinde bulunmuş olduğu büyük günahtan tövbe ettirebilir. Fakat bidat emri olan bir insan arkadaşlar işlemiş olduğu bidatı dinden gördüğünden dolayı bundan hiçbir zaman tövbe etmez. İşlemiş olduğu bidatı dinden gördüğünden dolayı bundan hiçbir şekilde tövbe etmez. Neden? Neden? Çünkü adama göre işlemiş olduğu güzel bir şeydir. Adama göre işlemiş olduğu bir ibadettir. Bundan dolayı ne yapmayacaktır arkadaşlar? Bundan dolayı asla ve asla tövbe etmeyecektir. İşte şeytanın en büyük amacı ümmete zarar vermek olduğundan dolayı, Müslümanları saptırmak olduğundan dolayı, ateşe, sonuçta onları ateşe sokmak olduğundan dolayı, tövbe edilebilecek olan bir amele değil de ilk başta tövbe edilemeyecek bir amele götürüyor. Ki bu da bize bidatın tehlikesini yapıyor gösteriyor. Ki zaten vakaa baktığımız zaman arkadaşlar genelde bidat ehli olan insanlar tövbe etmezler. Bu da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözünü doğruluyor. İllallahü hacabet teubete bid Allah bidat ehli ile tövbenin arasını perdelemiştir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Neden? Çünkü zaten bidat ehli olan bir insan yaptığını dinden gördüğünden dolayı, yaptığını ibadet gördüğünden dolayı bundan tövbe etmeye ihtiyacı Hiçbir şekilde ne yapmaz? Hiçbir şekilde görmez. Ki bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Gerçekten vakıede Müslüman olan insanların veya iltizamla müşerref olan insanların Allah'a doğru giden yolda seyreden insanlara neden şeytan genelde büyük günahlarla değil de bidatla musallat oluyor? Bunu anlıyoruz. Bakınız İslam adına çalışan insanların birçoğuna büyük günahlardan ziyade neyi göreceksiniz? Bidatları göreceksiniz. Çünkü bunlardan hiçbir zaman sövbe etmeyeceklerdir. Ama bu amel Allah'ın katında nedir arkadaşlar? Bu amel peygamberin şehadetiyle bu amel Allah'ın katında geçersiz ve makbul olmayacak bir ameldir. Aynı şekilde arkadaşlar bidatın bidatçıya olan zararlarından biri alimler bidatçının şahadetinde ihtilaf etmişlerdir. Yani bidat ehli olan bir insan bir konu hakkında şahitlik yaparsa bunun şahitliği geçerli midir geçersiz midir? Yani bidat ehli olan bir insan onların yanında fasıktır. Çünkü fası şahadeti olmaz? Fasıkın şehadeti kabul olmaz, şahitliği kabul olmaz. Alimler bu konuda ihtilaf ediyorlar. Kimisine göre bidatı bidata çağıran bir insansa bu insanın şahitliği hiçbir zaman kabul olmaz. Yok eğer bidatına çağırmayan bir insansa durum değişir diye görüş beyan eden alimler var. Yine aynı şekilde bidat ehlinden hadis alınır mı alınmaz mı alimler ihtilaf etmişlerdir. Biz ihtilafı zikretmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece şu bidatın tehlikesini zikretmek istiyoruz. Yani bidat ehli olan bir insan... ...alimlerin yanında fasıhtır. Adaleti yoktur ve alimler ihtilaf etmişlerdir. Bir konu hakkında şehadet ederse... ...bunun şehadeti kabul olur mu? Olmaz mı? Ki eğer bunu düşünürsek yine bidatın... ...ne büyük bir götürsünün olduğunu insandan... ...insandaki en önemli vasıflardan biri olan... ...adalet sıfatını alimlerin yanında götürmüş... ...ve şiritten sonra en kötü isim olan... Fasık ismini bu insana ne yapmıştır? Bu insanı fasık ismiyle isimlendirmiştir bidat. Yine arkadaşlar bidatın en büyük zararlarından biri ve görünen müşahade zararlarından biri her bidat bir sünneti öldürür. Her bidat bir sünneti öldürür arkadaşlar. Bunu Hasan bin Atiye tabiinden olan bu sözü söylüyor. Hiçbir bidat yok ki, hiçbir bidat yoktur ki diyor. İnsanlar onu işlesinler. Mutlaka o bidat ne yapar mutlaka o bidat bir sünneti öldürür diyor. Mesela arkadaşlar bazı örnekler verirsek bu daha güzel anlaşılacağına ben inanıyorum. Yani baktığımız zaman örnek olarak mesela kandil günlerine bir bakalım. Normalde kandil günleri önceki leçelerde de bahsettiğimiz gibi mesela en başta müvfit kandilinin kutlanması. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi emir etmemiştir. Öyle değil mi? Sahabe peygamberi çok sevmelerine rağmen böyle bir şeyi yapmamışlardır. Ve bu aynı zamanda Hristiyanlara benzemedir. Neden? Çünkü Hristiyanlar kendi peygamberleri olan Hz. İsa'nın doğum gününü yılbaşı adıyla ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Ve biz Müslümanlar olarak Hristiyan ve Yahudilere ve kafirlere herhangi bir yöne benzemekten nehyedilmişiz. Hele yani özellikle biz onlara elbisede dahi konuşmada dahi benzemekten Allah ve Resulü bunu nehyetmiştir. Bir de din alanındaki benzemeyi siz düşünün. Din alanındaki benzemeyi siz düşünün. Yani bugün birçok insan yılbaşını eğlence diye kutluyor olması bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü Hristiyanların yanında bu dini bir törendir. Hristiyanların yanında yılbaşı dini bir törendir. Bakın insanların bunu kutluyor olmuş olması birçok sünneti öldürmüştür. Arafa sünnetini öldürmesi gibi. Normalde Arafa günü oruç tutulan ve o orucun Geçmiş olan senenin hepsine kefaret olduğu bir oruç olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın haber vermesiyle insanlar bugün de genelde ne yaparlar arkadaşlar? Özellikle kadınlarımız bugünü temizlikle geçirirler. Bu önemli günü, bu ibadet gününü insanlar neyle geçirirler? Bu dua edilecek günü insanlar maalesef ve maalesef temizlikle geçirirler. Neden? Çünkü kendileri Allah'ın hiçbir delil indirmediği bazı günler üretmişlerdi, bazı günler çıkarmışlardı. Bunlarla kendi nefislerini tatmin ettiklerinden dolayı bu sünnet olan günü ne yapmışlardır arkadaşlar? Bu sünnet olan günü iptal etmişlerdir. Aynı şekilde bakınız, mevlid kandilini düşündünüz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum günü. Birçok insan bu günde ne yapmaz arkadaşlar? Birçok insan bu günde oruç tutmaz. Fakat bu günü kutlarlar. Oysa, perşe Oysa perşembe dedim, perşembe günü değil. Pazartesi günleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın, Doğum günlerden gelen günde oruç tutmak sünnettir. Biliyorsunuz Pazartesi, Perşembe ve ayın 13-14-15. dediğimiz günlerde oruç tutmak nedir? Oruç tutmak sünnettir. Fakat insanlar bu günlerde genelde oruç tutmazlar. Pazartesi ve Perşembe günlerinde veya ayın 13-14-15. günlerinde insanlar oruç tutmazlar. Ama bakınız arkadaşlar insanlar regaib kandili diye isimlendirdikleri kandilde oruç tutarlar. İnsanlar miraç kandili diye isimlendirdikleri kandilde Oruç tutarlar ve bu şekilde ne yaparlar arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bit sünnetini öldürmüş olurlar. Kendileri ne değillerdir? Kendileri bundan haberdar dahi değillerdir. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Ezan okunduğu zaman bir bidat çıkmıştır. Ezan bittikten sonra insanlar genelde ne derler arkadaşlar? Aziz Allah, şefi Allah derler. Öyle mi? Bazı bölgelerimizde insanlar aziz Allah, şefi Allah derler. ...bazıları daha büyük cürüm olan şefaat ya Allah derler. Öyle değil mi? Ezan okunduktan sonra. Oysa arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ezan, okundu, ezan okunup bittikten sonra... ...ezan esnasında müezzinin dediğini tekrarlamayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber deriz. Bütün kelimeleri bu şekilde tekrarlamak nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir... Hatta bazı mezhep alimleri emir olduğundan dolayı buna vacip demişlerdir. Bunlardan biri de hanefilerden Hanifi alimleridir ki Kabir'de böyle geçer arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ezan bittikten sonra bize bir dua öğretiyor. Ve diyor ki kim bu duayı yaparsa hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim şefaatime nail olur diyor peygamber. Hepimizin bildiği dua Allah'ın rabbe, e, Allah Rabbena ve Rabbe Hazi davetitte ammeti o salatil kaime diye başlayan dua bunu yapan bir insan diyor peygamber aleyhissalatü vesselam ezandan sonra kıyamet gününde benim şefaatime nail olur diyor. Bakın insanların türetmiş oldukları bidat azizallah şefi Allah demeleri bu sünneti ne yapmıştır? Bu sünneti öldürmüştür. E biz ne de demiştik arkadaşlar? Demiştik ki bidat Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü Vesselam'la havuzda bir araya gelme ve onun şefaatinden insanın mahrum kılar. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burada gerçekten de Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine bizi nail edecek olan duayı insanlar iptal etmiş, bunun yerine bidat çıkarmışlardır. Veya çıkarmış oldukları bidat, bu sünneti ne yapmıştır arkadaşlar? Çıkarmış oldukları bidat, bu sünneti öldürmüştür. İşte daha düşünecek olursak, vakı'yı olaylarda tüm bidatlere bakınız arkadaşlar mutlaka bir sünneti ölmüştür. Mutlaka çıkmış olan bir bidat bir sünneti öldürmüştür. Mesela arkadaşlar bidatlardan bir tanesine ile örnek verelim. Abdest alan insanlar genelde tuhaf tuhaf dualar yaparlar. Ellerini yıkarken dua yaparlar. Ellerini yıkadıktan sonra dua yaparlar. Yüzü yıkarken dua. Oysa sünnette hiçbir şekilde peygamberin ve sahabenin böyle yaptığına dair bir rivayet yoktur. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Abdestten sonra bize bir dua öğretiyor ve diyor kim bu duayı yaparsa ona cennetin tüm kapılarına yapılır, sekiz kapısı da açılır, İstediğinden içeriye girer diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir dua öğretiyor. Eşhedu Allāhi lā ilāhu lā sharīkhele <gülüyor> ve Eşhedu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh. Müslünde, Tirmiz'deki ziyaretinde Allahum c'ğalli min al ve c'ğalli min diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu duayı yapacak olan insana diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, cennetin tüm kapıları sekiz kapısı birden açılır diyor. Fakat arkadaşlar, insanların maalesef türetmiş olduğu bidatlar abdet esnasında bu büyük sünneti ne yapmıştır? Bu büyük sünneti öldürmüş ve insanları da bu eşirden mahrum bırakmıştır. Ve emin olun daha sayacak olursak birçok örnek, bir örnek verebiliriz. Ve arkadaşlar yine şöyle diyelim, bir zararlarından biri bidatın. Sünnet öldürdükten sonra her bidat kendinden daha büyük bir bidatın doğrucusudur. Her bidat kendinden daha büyük bir bidatın doğrucusudur diyoruz. Buna en büyük delilimiz arkadaşlar. Önceki derste anlatmış olduğumuz İbni Mesud hadisini de İbni Mesud hadisinde İbni Mesud bu insanlara zikir yaparken inkar ediyor ve onlara Peygamberimizin hariciler hakkında söylemiş olduğu bir hadisi oluyor. Öyle değil mi? Ve demiştik hadisin ravisi olan Amr İbni Seleme diyor ki Nehravanda o insanlar, İmam e, İbn Mesud'un bu hadisi söylemiş olduğu bidat ehli insanlar Hazreti Ali'ye karşı savaşan insanlardı. Hazreti Ali'ye karşı savaşan insanlardı diyor. Bakın, ilk başta zikirde çıkarmış oldukları bidat, ilk başta zikirde çıkarmış oldukları bidat onları nereye götürdü arkadaşlar? Onları tam haricilik bidatına kadar götürdü. Yani başka bir deyimle amelde üretmiş oldukları bidat onları nereye götürdü arkadaşlar? Onları götürdüğü yer maalesef itikattaki bir bidata götürmüştü. İşte bidatın zararlarından biri de nedir? Bidatın zararlarından biri de budur arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar daha önceki e, bidatın sünneti öldürmesine bahsetmiş olduğumuz gibi insanlar bir bidat çıkarırlar ilk etapta. Daha sonra bu bidat onları itikatta daha büyük bir bidata götürür. Mesela İnsanların ezandan sonra adit Allah, şefi Allah, şefaat ya Allah değişini düşünün. Normalde Peygamber aleyhissalatu Vesselam a diyor ki Ey Resulallah bana şefaat. Direkt Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan istiyor. Oysa biz biliyoruz ki arkadaşlar şefaat Allah'tan başkasından istenilmez. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam insanlara şefaat etmeden önce Allah Subhanahu ve Taala'dan izin isteyecektir. Allah Subhanahu ve teala razı olup İzin verdiği insanlara peygamber aleyhissalatü vesselam şefaat edecektir. Yoksa peygamber herkese ne yapamıyor? Peygamber herkese şefaat edemiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaati haktır. Bu ehli sünnetin itikadıdır. Fakat ehli sünnetin yanında şefaat peygamber aleyhissalatü vesselamdan istenmez. Neden? وَلِلَّهِ الشَّفَاَةُ جَمِيعًا Allah ayet-i diyor ki şefaatin hepsi Allah'ındır. Şefaatin hepsi Allah'ındır. O zaman... Bizim yapmamız gereken dua nedir arkadaşlar? Bizim yapmamız gereken dua şudur. Ey Allah'ım bizi Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatinden mahrum bırakma. Ey Allah'ım bizi Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatinden mahrum bırakma. Bakınız işte arkadaşlar bu insanlar türetmiş oldukları bidat amelde, ezandan sonra okumuş oldukları dua onları maalesef ve maalesef itikatta olan bir bidate götürmüştür. Ve aynı şekilde bu bidat onları daha büyük bir bidata götürecektir itikatta. Ve le'yazü billah. O da şöyle düşünen insanlardır. Eğer peygamberden şefaat isteyebiliyorsa, peygamberin varisi olan insanlardan da şefaat talep edebiliriz. Yani evliyalardan şefaat talep edebiliriz. Ki bu da Allah'tan başkasına dua etmektir. Kim olursa olsun bir veli veya bir salih kul veya bir peygambere dua etmek bu nedir arkadaşlar? Bu şirktir. Neden? Çünkü zaten Mekke toplumunun şirki veya Hz. Nuh'un şirki Bukhari'de tefsir babında İbni Abbas'ın anlattığı gibi taşlara yapılan bir dua değildi arkadaşlar. Onlar kendi içlerinde ölmüş olup da salih olan insanların önce şekillerini yapmışlardı sonra babaları ölünce çocukları bunlara ibadet edip bunlara dua etmeye başlamıştı. Sonra babaları ölünce çocukları bunlara dua etmeye başlamıştı. Demek ki salih insanlara dua ile şirk başladı, salih insanlara ibadetle şirk başladı ilk Hz. Nuhun kavminde. Bu da nerede geçiyor arkadaşlar? Bu da Bukhari'de tesir babına geçiyor. Bakın işte amelde çıkarmış oldukları bir bidat onları itikattaki bir bidata götürmüş. İtikatte çıkarmış, itikatte var olan bu bidat da arkadaşlar onları yanlış bir kıyas aracılığıyla vahiyden uzaklaştırmış ve maalesef ve maalesef ilk kavimlerin içine düştüğü şirke onları düşürmüştür. Yine aynı şekilde arkadaşlar örnek olarak verebileceğimiz bir nokta bu noktada haricilerin genel halini düşünün. Yani sahabeye en yakın olan haricilerin genel halini düşünün. Önce ne bir bidatı çıkardılar arkadaşlar? Önce dinde aşırılık bidatını çıkardılar. Yani normalde peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne diyordu? meh aleykum bime tutikun yani gücünüzün yettiği kadarını yapın. Ve aynı hadiste peygamber ne diyordu Hazreti Ayşe? وَكَانَ اَحَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ مَا دَا وَمَسَاحِبُهُ عَلَيْهِ Ona en sevimli olan din ki bazı rivadelerde Allah'a, bazı rivadelerde Resulullah'a en sevimli olan din şekli sahibinin üzerinde devam ettiği neydi? Sahibinin üzerinde devam ettiği ameldi. Ve hepimiz biliyoruz en hayırlı amel az dahi olsa devamlı olan ameldir. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ne diyordu? ve بِيْنَ يُسْرُونَ وَلَنْ يُشَادَدْ illa اَحَدُون Din kolaylıktır. Kim bu dinde aşırılık yaparsa mutlaka ne olacaktır? Mutlaka din ona galibet olacak ve sonunu getiremeyecektir diyor peygamber. Ve selef ölmüş ne arkadaşlar? Men taq men Kim dinde derinleşmeye çalışırsa, aşırı gitmeye çalışırsa ameli kesilecektir. İşte hariciler peygamber aleyhisselatü vesselam'ın nehyetmiş olduğu, dinde aşırılığı, dine sokunca ki peygamberse haber ediyordu ya öyle onlar öyle bir olacaklar. Siz namazlarınızı onların namazlarının yanında küçük görecek, siz oruçlarınızı onların oruçlarının yanında küçük göreceksiniz diyordu. Yani ne bundan kastı peygamberin? Onlar çok aşırı amel yapacaklar. Hatta sahabe dahi kendi amelini küçük görecektir bunların amelinin yanında. İşte bu noktada arkadaşlar bakın amelde çıkarmış oldukları bir bidat onları itikattaki bir bidata götürdü. Bu da neydi arkadaşlar? Müslüman olan bir insanı büyük günahlarla tekfir etmek. Müslüman olan bir insanı büyük günahlarla tekfir etmek. Ki biz biliyoruz büyük günah insan helal görmediğiyle etçe olmak. Ama tarihciler ne yaptılar arkadaşlar? Büyük günah işleyen insanları, yalan söyleyen, içki içen, zina eden, zina yapan insanları kafirlikle ittiham altında bıraktılar. İşte bakın bu görmüş olduğumuz bidat, ilk başta başlayan bidat, onlar vata nereye kadar ulaştı? Hatta bununla da yerdinmediler arkadaşlar. Sahabenin en büyüklerinden olup Peygamberin cennetle müjdelediği insanları tekfir ettiler. Hazreti Ali ve Hazreti Ali'nin yanında bulunan bazı alimler, bazı sahabeler cennetle müjdelemelerine rağmen hariciler bunları ne yaptılar? Hariciler bunları tekfir ettiler. <gülüyor> Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki demiş olduğumuz söz, her bidat kendinden sonra daha büyük bir bidatın neyidir? Kendinden sonra daha büyük bir bidatın doğrugusudur. Bu genel olarak arkadaşlar özetlemek istediğimiz bidatın kendi sahibine olan zararları. Bidatın kendi sahibine olan zararları. Ve son bir noktaya değinmek istiyoruz arkadaşlar. Ta ki bunları niye dikrettik Çünkü bugün maalesef ve maalesef dildeki bidatı iki kısma ayırıp da insanları bidata teşvik eden insanlar sanki bütün sünnetleri yerine getirdik işleyebileceğimiz hiçbir sünnet kalmadı da ya artık bidat yapmamız lazım gözüyle bakan insanlar, lisan halleriyle bunu söyleyen insanlar arkadaşlar nasıl bir yükümlülük altına girdiklerini görsünler. İnsanları nasıl bir tehlikeye istiklerini ne yapsınlar arkadaşlar? Görsünler. Ve son bir şey açıklayalım arkadaşlar bu dersimizde. Sonra dersimizi bitirelim. Arkadaşlar akıl hiçbir şekilde dinde ibadet çıkaramaz. Akıl Hiçbir şekilde Allah'ın ve Resulünün hoşuna gidebilecek bir şeyi belirleyemez. Bilakis Allah'ın sevip razı olduğu amelleri ya Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bildirecektir veya da Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah onun diliyle onun temiz sünnetinde bize bildirecektir. Yoksa insanın kendi aklı ben şu ameli yapayım yani bidat-ı dedikleri ameli kastediyorum bununla Allah'a yaklaşıp Bu zikirdir, bu Kur'an okumadır. Bunun ne zararı olabilir ki diyen insana biz şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Akıl hiçbir zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir ameli ne yapamaz belirleyemez. Bilakis ya bu Kur'an'da gelecektir veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklayacaktır. Peki buna delil olarak neyi zikredebiliriz arkadaşlar? Üç tane sahabenin kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Peygamber'in hanımının yanına geliyorlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amelini soruyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı onlara peygamberin amelini anlatırken bunlar şaşırıyorlar. Subhanallah diyorlar. Gelmiş ve geçmiş finahları olan bir peygamber. Bu kadar amel yapıyorsa peki bizim halimiz ne olacaktır diyorlar. Yani o zaman bizim daha daha fazla ameller yapmamız lazım diyorlar. Biri diyor ki ben hiç ara vermeden sürekli geceleri namaz kılacağım. Öbürü diyor ki ben de hiç iftar yapmadan sürekli oruç tutacağım diyor. Öbürü de diyor ki ben kadınlardan uzaklaşacağım. Hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyuyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyuyor. Bakın bu sahabenin istemiş olduğu şey kesinlikle kötü bir şey değildir. Sürekli namaz kılmak, sürekli oruç tutmak, kadınlardan uzak kalıp dünyadan el ayak çekip ne yapmak? Allah'a yönelmek ilk bakışta güzel gibi görünüyor. Ve sahabe zannediyor ki arkadaşlar bunlar Allah'ı razı edecek olan amellerdir. Sahabe böyle bir zanda bulunuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Vallahi diyor ben Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı en iyi tanıyanınızım. Buna rağmen bazen namaz kılarım, bazen uyurum. Bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam ve ben kadınlarla evlenirim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Femen nuragide an sünneti feleyse diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın arkadaşlar. Bu sahabenin düşündüğü şey bugün birçok bidat ehlinin de düşündüğü gibi normalde Allah'ı razı edebilecek olan amelden. Sürekli namaz, sürekli oruç ve aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kadınlardan uzak kalıp Allah'a yönelmek. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmiyor ve çok şiddetli bir dille sahabaya kızıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Ve Peygamber orada bir de, burada bize bir şey öğretiyor arkadaşlar. Ben Allah'ı en iyi tanıyanınızım diyor. Ben Allah'ı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım. Ben bu şekilde amel ediyorum. O zaman sizin de üzerinize bu şekilde amel etmek vardır. Kimsenin kendi kafasından amel türetmeye ne yoktur? Böyle bir yetkisi yoktur. Burada da gördüğünüz akıl hiçbir zaman insanın aklı Allah'ı razı edecek olan veya Allah'ın hoşuna gidecek olan ameli tespit edemez. Birakis bunun kaynağının vahiy olması lazımdır. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Düşünün Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İnsan diyor bir kelimeyle konuşur, bir söz söyler. O sözü de hiç önemsemez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hiç önemsemez diyor. Fakat buna rağmen cehenneme gider bu insan. Buna rağmen bu sözünden dolayı cehennem gidecektir bu insan. Şimdi düşünün eğer akıl Allah'ın hoşuna gidebilecek veya Allah'ı kızdıracak olan, Allah'ın hoşuna gitmeyecek olan amelleri ...tesbik etme yetkisine sahip olsaydı... ...bu adam ne yapacaktı arkadaşlar... ...bu sözü söylemeyecekti. Oysa adam hiç umursamıyor sözü... ...söylemiş olduğu sözü... ...ama söylemiş olduğu söz... ...onu ne yapıyor arkadaşlar... ...cehenneme götürüyor. O zaman... ...bizim burada söylediğimiz şey... ...Allah'ın hoşuna giden... ...ve Allah'ın hoşuna gitmeyen amellerde... ...akıl müstakil değildir arkadaşlar. Yine aynı şekilde... ...Peykallar Aleyhisselam'ın şu hadisini düşünün... ...zina yapan bir kadın... Diyor peygamber bir köpeği sulamasından dolayı cennete girdi diyor. Zina yapan bir kadın bir köpeği sulamasından dolayı cennete girdi diyor. Aynı zamanda diyor başka bir kadın bir kedi hapsetmesinden dolayı cehenneme girdi diyor. Hepsi sayı hadisler bunlar arkadaşlar. Şimdi bütün yeryüzünün alimlerini toplayın bir araya. Ömrü boyunca zina yapmış olan bir kadını getirin tövbe etmesin bu kadın. Diyin ki bu kadın bir köpeğe su verdi. Acaba bu Allah katında onun affolmasına olmasına sebep olur mu? Hiç kimse böyle bir fetva vermeye cesaret edemez. Neden? Çünkü akıl Allah'ın neyin hoşuna gidip neyin hoşuna gitmeyeceğini bilemez. İlim bunu bilemez. Ne kadar bir insan alim olursa olsun eğer Kur'an ve sünnete gelmemişse bu insanın bunu bilmesi ne değildir arkadaşlar? Mümkün değildir. Bakınız kadın ömrü boyunca Allah'ın en büyük haramlarından biri olan... Kur'an'da genelde de sonra zikredilenlerden biri olan zina suçu işleyen bir kadın bir köteye su vermesiyle Allah onu affediyor ve cennetine koyuyor. Bir köpeğe su vermesiyle. O zaman biz Allah'ın neyin Allah'ın hoşuna gidip neyin Allah'ın hoşuna gitmeyeceğini biz ne yapamayız bilemeyiz. Akıl bununla müstakil değildir. Ve akarsanız bu konuda usulü bir tartışmayı biliyorsunuz. Aklın güzel ve kötü görmesi meselesi ehl-i sünnetin genel görüşüne göre biliyorsunuz ne diyor ehl-i sünnet? muhtedilenin dışında ve eşalilerdeki e, küçük bir ihtilafla genelde alimler ne diyorlar? akıl şey iyi veya kötü olduğunu bilebilir fakat şer'i olarak hiçbir hüküm buna sabit olamaz. yani bu mesela ibadet olamaz. veya bunu yaptığı zaman bundan ne yapamaz? bundan hiçbir şekilde sevap alması veya ceza alması düşünülemez. ta ki Allah subhanahu ve sellem kitabında veya Resulü sünnetinde bize ne yapsın? Sünnetinde bize bildirsin. Bunları böyle kısaca ettikten sonra arkadaşlar madde madde halinde bidatın zararları daha çok kafamıza yerletsin diye son bir defa söylüyoruz. Ve bu dersi insanlara ulaştırabilen veya dinleyip insanlara anlatacak olan arkadaşlarım insanlara, insanları bidate çağırıp bidatı iki kısmı ayıran insanlara nasıl bir tehlikenin altına girdiklerini, nasıl bir sorumluluğun altına girdiklerini bir düşünsünler. Ve ki diyelim arkadaşlar bizim Bidat meselesinde saydığımız deliller bu kadar kuvvetli olmasaydı meselede ihtimal olsaydı. Yani mesela biz gerçekten anlatmış olduğumuz delillerle bütün yakinimizle diyoruz ki dinde sahip güzel bidat diye bir şey yoktur. Bütün bidatlar kötüdür diyoruz. Ve eğer bizim saydığımız bu deliller olmasaydı bir grup alim derim diyor ki işte dinde bidat yuvardır. Bir grup da diyor ki dinde bidat yoktur. Böyle dayı olmuş olsaydı arkadaşlar bu kadar tehlikesi olan bir ameli insan nasıl acaba bunun sorumluluğu altına gider? Ve insanları sünnetten neden insan alıkoyma sorumluluğunun altına gider? Bunu ne yapalım arkadaşlar? Bunu insanlara soralım ve anlamaya çalışalım. İnşallah bir sonraki dersimizde ise genelde bidat ehlinin, ümmette çıkarılan bidatlerin neye dayanılarak yapıldığını, hangi şüphelere dayanılarak yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Ve ahirudu avana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin.